Teala'ya karşı öyle günah işlemişiz ki, öyle asi olmuşuz ki, Nuh'un kavmini geçmişiz isyanda. Lut'un kavmini de geçmişiz isyanda. Şuayb'ın kavmini de geçmişiz. Dünyadan kaldırılan kavimler, günah irtikab edip, tawafi ilaheden, gazab-ı ilahiye uğrayarak kaldırılan kavimlerin yaptığı fiillerin hepsini yapmışız biz ümmeti Muhammed. Bir de fazlası var. Onu burada söylemeyeceğim. Bakalım Muhammediyette. Bu kadar söyledim ki abi. Bir de fazlası var. Böyle olmasına rağmen Allah'ın gadabıyla bizim aramıza Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet kanatları girilmiş. Azabı tutuyor. Çünkü Allah ne diyor? Ve mâ kânâllâhu ve yu'azîbehüm ve entefîhim. Habibim Muhammed, sen onların arasında olduğun müddetçe onlara azap etmeyeceğim diyor. Kavm-i Lut böyle, hepsini bir de suya boğmayacağım. Kavumu suayif diye onları yakmayacağım semadan yağmur yerine yani ateş yağdırıp yahut kavumu salih gibi sayika indirip bir gecede kömür yapmayacağım onları. Neden? Çünkü aralarında sen varsın, mahkum olsun benim diyor.